biz onu, mallarımızın elimizden alınması ve ileri gelenlerimizin öldürülmesi ihtimaline rağmen kabul ediyoruz, dediler, sonra da Hazreti Peygamber'e dönerek Allah'ın Rasulü, bu söz verdiklerimizi yerine getirirsek bizim için ne vardır, diye sordular, Hazreti Peygamber de cennet vardır, buyurdular, bunun üzerine ensar elinizi uzatınız ey Allah'ın Rasulü, dediler, Hazreti Peygamber elini uzattı, onlar da biat ettiler.